Orhan Zeki Ak ve Volkan Çalışkan'la kontra başlıyor. Merhabalar sevgili Radyo Fenerbahçe dinleyicileri. Kontra programından hepinize sevgiler, saygılar. Her zaman olduğu gibi sevgili Orhan Zeki Ak'la birlikte Fenerbahçe üzerinden oluşan gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Sizlerle görüşlerimizi paylaşmaya çalışacağız, yorumlarımızı aktarmaya çalışacağız. Belli başlı... Konu başlıkları var tabi sizinle paylaşmak istediğimiz. Yani milli maç arası var e, futbol tatilde ama e, değineceğiz program içerisinde. Güzel bir derbi hafta sonu oldu bizim için. Siz de görüş, yorum paylaşmak arzu ederseniz kontra1907 hesabımız Twitter üzerinden bize görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Hafta sonu voleybolda iki derbi vardı. Kadınlarda hem erkeklerde voleybol normal sezon sonu erdi. Pazartesi itibariyle basketbolda derbi vardı basketbol takımının oynadığı kadın basketbol takımının Hatay'da oynadığı önemli bir karşılaşma vardı ki maçın son bölümüne değinmemiz gerekecek herhalde orayla ilgili de orada da çok özel Bu bir galibiyet iyi. geldi onu konuşacağız yani e, futbol takımının maçı olmadığı için diğer e, tüm branşlarda mücadele eden e, takımlar hepsi galibiyetlerle bitirdiler işte arada kürekte şampiyonluk geldi e, böyle bir dolu dolu geçen şey var Milli takım üzerinden devam eden tartışmalar var. Bizim çok uzun zamandır üzerinde durduğumuz konular var. Yeni dönemle ilgili yapılan açıklamalar var. Maçla ilgili basın toplantısı var. Onlara da değineceğiz. Bu arada Beşiktaş Kulüp Başkanı'nın açıklamaları var. Şu an ekranda değil değil mi? Her an çıkabilir. O çıkmadan konuşuruz bizde. Açıklamaları mı var dedim. İşte konuşmaları var. Yani her an, her an Ama bir, bir gün sonra geri alıyorsunuz. Her an yani bir, bir televizyon sonra... kanalında çıkabilir çünkü. O çıkmadan <gülüyor> biz de konuşalım diye. Onun açıklamalarının üzerine yapacağımız e, Söylemler var Bu arada bizim özellikle senin hazırladığın Bir iki tane şey var Konu başlığı var ki üzerinde durmamız gereken Yine e, Fenerbahçeler açısından Gündem olarak değerlendirilebilecek e, Konular var Arzu edersen voleybol branşıyla ile başlayalım Önce kadınlar sonra erkekler e, Galatasaray iki gün güzel bir hafta sonu Geçirdik Ne dersin yani şimdi bir şey soracağım. bu Derbi ne demek sence? Derbi şehir takımlarının, aynı şehirin takımlarının birbirleriyle oynadığı maç. Aslında adı bu. Gazi Osman Paşa'da oynuyoruz. Derbi mi oluyor? Tabii. Ha, hiç fark de etmiyor de. yani. Evet. Derbi Gazi Osman Paşa hiçbir şey fark etmiyor. Aynı aslında derbi o. Ha. Yani şimdi derbi yani başka... Zorluk falan hani öyle biliyorlar. hani özel, böyle İki özel... büyük takımın aynı şehri de. Özel Oynaması rekabetler gibi. var. Yani illa evet. iki büyük takım aynı şehirde falan gibi de evet. yani çok şey yapmamak lazım bunları birbirleriyle yani kıyasamamak lazım ama genellikle iki şehir takımı arasında olan karşılaşmalarda derbi ama özel özel bu? niye derbi değil? Yani şimdi işte şimdi derbiyle şey ezeli rekabet aslında birbiriyle karıştırılıyor bizde. Ha. Evet. Mesela ezeli rekabet diye adlandıracaklar derbi diyorlar mesela. Trabzon'la oynadığımız maçlar derbi diyorlar. Alakası yok yani. Yani derbi falan değil. Değil. Kasımpaşa maçı derbi mesela ama. Ama işte orada Gerçekten. söylenmiyor. Kasımpaşa e, maçı var. Söylemiyor. E, şey, neyi doğru söylüyor ki? Yani, neyi doğru söylüyor ki? Peki, ama ki özel, özel ezildir ezildir de rekabet, rekabet dediğim başka bir şey. Mesela Madrid ayrı bir şey Barcelona ayrı bir şeyir. Ama rekabet farklı. Ama Espanyol Barcelona derbi. El Clasico adı. Bütün dünyanın bildiği Real Madrid Barcelona. El Clasico yani. Ama Atletico Madrid Real Madrid derbi. Barcelona Espanyol derbi. Aynı şehrin takımları arasında oynanan karşılaşmalar. Farklı bir şey var. Ya Bir şey araya girebilir yani, miyim? Geçen gün e, yemeğe çıkıyorum bir şeyde burada. Hı. Bir baktım e, hocanın yardımcısı var. Yanımda iki tane e, vatandaşını getirmiş. Kulübü geziyor böyle bir heyecanla. Yani tabii bizim güvenlik falan tanımıyor tamam mı? Yani, <gülüyor> işte, kimseniz gibilerden falan. Ben tanıdım tabii. Dedim, yardımcı oldum. Bizim hocanın yardımcısı. Antrenör. Yani e, Portekiz'den iki tane arkadaşım geldi işte. Kim geldiyse onlara kulübü gezdiriyor, müzeyi gezdiriyor. Ve büyük bir heyecanla ama Volkan, hani görmen lazım. Ya abi bu böyle yani, çalışıyor yani büyük, büyük bir heyecan... heyecanla böyle ge gezdiriyor. Hı. İşte Harington kupasını e, falan gösteriyor. Onu bir daha Türk dünyada hiç kimsenin alamayacağını falan söyledim bilmiyorum da. Söylemiş midir? Yok. Alamaz yani. Ya öyle bir kupa almaya sebep olacak ortam olmasın bir daha bu. Olmaz önce millet için. Hemen yani. nereye getirdi lafı bak ya. Yok Kon, canım. Kontra yaptım bana. Ha. Başka bir mesaj verdik burada yani. E, Ondayğı de olsan. çok şey var, uğraş var. Yani ona da yine şey yapalım. Ee, bu aynı anda NTV'de Değilinim. de ne gösterdi biliyorsun değil mi? Sen kaçırdın şimdi. kaçırdım. Galatasaray antrenmanı gösterdi. E, kimdi onların hocası? Lee futbol öğretiyor. Topa şöyle vuracaksın falan. Diye. Abi altyapı hocası normal. Altyapı hocası. <gülüyor> Şimdi Hı. dur hemen bağlanmayalım, var. Ba bağlanmayalım hemen oralar. Şu şeyi oluyor. yolda gelirken düşündüm. Hı. Bu yıllar falan var ya. Bu seneler boyunca süper ligde var olan takım. Mesela bildiğim kadarıyla Gençler Birliği değil mi? Hı. Düşmeyenlerden. Ya Gençler Birliği bu son 20 senede galibiyet muhalibiyet sayımız. Yani Galatasaray ile arasındaki fark ne acaba mesela? Gençler şöyle. Birliği ya bir, bir Hayır da aklıma geldi yolda gelirken Düşündüm bunu bu istatistiğe bir bakayım diye düşündüm Gençler, Birliği, gençler daha Birliği daha az yemişizdir Mesela Gençler Birliği <gülüyor> Kadıköy'de Trabzon'dan daha çok puan almış olabilir yani Tabi tabi yani ya, e, Gençler Birliği daha az daha az Ya düşün işte orada şey yapabilir Hay, şimdi Fikret Başkan'ın konuşmaları var orada değiniriz ee, Önümüzdeki 10 sene içinde bu ezel rekabet dediğimiz Tanım değişebilir yani Hani sen sana sabahtan ben onu söylüyorum. Ezeli rekabet nedir? İşte ezeli rekabet. Bir rekabet olması lazım yani. Tabii ki. Onu sordum sen. Ne Hı? demek abi ezeli rekabet? Ya ezeli rekabetin işte. Yani bir sen yenersin, bir o yener, bir beraber kalırsın. Yani zordur. Yine o yener, falan ama yani şimdi. Evet, denk güçler arasında. Bu rekabettir. Genellikle olur. Yani ağırlıklı olarak olduğu o Mesela şekilde olur. Mesela bizim kadın, bayan basketbol, kadın basketbol takımımız Galatasaray'ı altı kere değil mi? Bu evet. sezon yendi. Evet. Rekabet mi bu yani sence? Hatay bizi evet. daha çok zorladı. Evet Hatay zorladı bayağı zorladı ya. Yani. İyi takım. Evet. Hı? Şimdi ezeli kabettim mi bu? Şu voleybolla bir dön hadi de konuyu karşıladık çok nerden <gülüyor> voleybolu konuşamadık. Hadi voleyboldan bir başlayalım. O çok enteresan bir maçtı. Çok güzel bir maçtı. Çok heyecanlı bir maçtı. Ben heyecanı seviyorum bak. Hani oturayım böyle işte rahat rahat maçı alalım ne bileyim 25'e 3, 25'e 25 e, 5 falan. Bu e, ya 45 dakikada voleybol maçı bitti ya onu seviyorum yani ben şey pat diye bitiyor falan 45 dakikada <gülüyor> <boyumu gülüyor> Allah Allah seyrettin yani e seyrediyoruz ya Fenerbahçe oyunca Hı. seyrediyoruz yani özel ilgimiz var çok şey oldular yani Bu büyük fark var arada şimdi Fenerbahçe kadın basketbol takımı Final Four oynayacak Sevde, şampiyonlar Ligi'de Ha o konuda edelim. senden de bireceğim var Volkan eee Biliyorsun büyük salonda olacak bu ya metro enerjide değil i̇şte yani arena şeyinki kadını söylüyorsun sen <gülüyor> bayan basket şey basket söylüyorsun ha, ben ama şey bahsediyorum kadın voleyboldan bahsediyorum ha. rekabet anlamında oynanan maçı gördük Hı -hı. şeyde e, Galatasaray kadın voleybol takımı da işte sevin Challenge Cup galiba adı. Hı -hı. orada final oynayacak mesela Hı -hı. Düşün aradaki seviye farkını. Büyük seviye farkı var yani. Valla bu konuda pek düşünmeme gerek yok yani. Ama işte düşünmene gerek var yani. Türk Spor Basını, Güzü'yü de Türk Spor Basını e, Kütemenin şeyine baktığın zaman anlatımlarına hani divanda Dursun Başkan'ın konuşmalarına falan baktığın zaman hani kadın voleybol koptuk gidiyoruz falan anlatıyor ya. Kopmuş işte yani. Büyük ya. Valla büyük yani. yani yanlış anlamışım. Şimdi anladım. ezeli rekabetle ilgili başka örnekler de vereceğim biraz. Yanlış anlamışım. Koptuk dedin deyince başka türlü yani. Sonra bir gün sonra şey erkek voleybol. Yine Galatasaray maçı. Bu sefer 3-1. Bir set verdik. ikinci seti verdik. Sonunu iyi sonun ser servisleri. getirdik ama şeyde ikinci setin. Ondan sonra maalesef şey olmadı. İkinci set galibiyette bitmedi. Orada bir set verdik. Digi ikinci bitirdi. Sezon başında hatırlarsan burada programı ilk başladığımız dönemde konuşmuştuk. Yani Avrupa'da mücadele etmeyen tek branş kadrolar içerisinde belki en mütevazı kadro. Evet. Ama seyrettiğimiz maçlarda baktığımızda gördüğümüz gerçekten çok sıkı mücadele eden her maç e, final gibi oynayan son setin son sayısına kadar mücadeleyi bırakmayan e, bir takım olduğunu aktarmıştık. Çok şanssız bir e, Halkbank mücadelemiz vardı ligin ilk yarısında hatırlarsan iki tane hakim kararıyla dönmüştü maç. Üçüncü sette yanlış hatırlamıyorsam. Ki Halkbank'ın arkasından ikinci olduk. Yani bu takım final mücadelesinde erkek basketbol takımı da bir aksilik olmazsa başka etkenler girmezse hani son setin son sayısına kadar o kupanın bir kulbundan tutacak gibi görünüyor. Yani en mütevazi kazı olarak yer almalara rağmen mücadele anlamında yani hiçbir kazonun altında değiller. Ekstra da alkışı hak ediyorlar. Ee, çok iyi gidiyorlar. İnşallah şans da yanlarında olur birazcık. Bu çalışmanın bu emeğin yanına biraz da şans olursa inşallah kaldırırlar kupayı diye. Umut ediyoruz Gelirim Şeh erkek basketbol maçına. Tınan, evet. biraz sıkıntılı geçti. Ee, -B -B. Ben onu, ben de anlayamadım, sen de anlayamamışsındır. Zaten hocayı canlı Benim ilgili. anladığım şu. Onu da cezayı kesmiş herhalde. Maça gitmemişler herhalde yes, yani. E i̇şte nasılsa garantiledik falan i̇şte Bayağı... Beşiktaş maçı var sanki Beşiktaş maçı değil. tehlikeliymiş gibi. Maça. Şimdi maçı şimdi Beşiktaş maçıyla ilgili bizim değil de Beşiktaş koçunun maç sorusu yaptığı açıklama önemli aslında. Hı. Şimdi biz bu Gedevita maçı falan oynadık ya. Hı. Şimdi bu biz sizin rakibiniziz, biz sizin rakibiniz diye ısrarla bize rakip olmaya çalışan. Çünkü Fenerbahçe'nin rakibi olabilmek bir kariyer yani. Fenerbahçe'ye rakip oldum diye CV'ne koyabilirsin yani bugün. Mesela Beşiktaş büyük olasılıkla 10 sene sonra anlatacak. Yani bugün tribünde genç olanlar 10 sene sonra çocuklarına "Ya 10 sene önce biz bir şampiyonluk yarışına girmiştik Fenerbahçe'yle biliyor musun?" falan diye. O zamanlar öyle bir takımdık falan diye. Anlatacaklar çocuklarına 10 sene sonra. İşte bugün 17-18 yaşında delikanlılar. Hı. İşte 20 yaşında delikanlılar. 10 sene sonra çocuklarına anlatacaklar yani. Biz 10 sene önce Fenerbahçe'ye rakip olmuştuk falan diye. Hı. Öyle büyük camiayız. Anlatacaklar onu. O, o yıllarda saray takımıydık. Biz halkı, halkı koç, reddettik. Koç Halkın takım olmayı reddettik. Koç ne söyledi biliyor musun? Beştaş koçu maçtan sonra. Konuştu mu sence o? Konuştu. <gülüyor> Ama bak yani. Çok önemli mesaj var. Tabi şimdi bunları hiç görmezden geliyorlar. Yok farz ediyorlar. E, çok önemli bir organizasyon sahip olan çok kaliteli bir takımla mücadele ettik. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum dedi. Arkasından dedi ki e, bizim için tabi dedi en önemli karşılaşmalar sezonun en önemli maçlarından bir tanesi e, çok kritik bir mücadeleye çıkacağız. Murat Bey uşak sportif tam takımla hmm. maç var. Ona hazırlanacağız şimdi dedi. Hmm. Fenerbahçe maçı maç sonu basın toplanısında. Beşiktaş koçu bizim için önemli olan uşak maçına hazırlanacağız dedi ya. Yüz yemiş Fenerbahçe'den. Sen ezeli rekabet falan diyordun ya. Onu söylüyorum bak, sana. Bak bu fiili olarak aslında bitik. Hani Türk sporu adına hani tarih var. Hani tarihe saygımızdan A aslında senin söylediğin ee, Adını ezeli rekabet olarak tutuyoruz yani. Beşiktaş'ın koçu konuşmamış. Yüz, yüz, yüz, yüzüne gözüne bulaştırmış sözleri yani. Twitter'dan paylaştım şey yapamadım işte e, kendi hesabımdan. Skoru falan yazamadım uyanık çocuk vardır diye. <gülüyor> uyanık çocuk vardır. Evet, görür mürür falan. Değil Yani Ondan sonra anlat bu ne diye. Bir de asıl facia olurdu eğer koç kapalı bir takımı çekmese çocukları koymasa yani gençleri koymasa sahaya daha facia olurdu yani ya tarihi bir hizmet olur. Bir, bir devrede bak saygıya bak koştu bir devrede triple double yaptı ya babadiksin babadiksin bir devrede yaptı ya her rakibe saygı duyarsın da şimdi bunu bir kademe yukarısını konuştuğumuz zaman şimdi diyorsun ki yani ben büyük kulübüm büyük camiayım. her zaman her yerde her ortamda senin rakibinim öyle yaparım böyle yaparım e şimdi abi sen yani benim oynadığım braga maçına topçına tweet attırıyorsun dün akşam neredeyse ya hiçbir yoktu hepsi yatmıştı saat 9.30'da biliyor musun? Allah. Im. Hepsi uyumuşu 9.30'da. Uyumazlar. Bakallar e da. Biz Cedervi'de maçı oynadık. Bakallar da iş şey yapmaz. E bu kulübün kongre üyeleri şey tweet'ler atıyor ya. Ya bu Fenerbahçe basketbolda da mı bir şeyler çeviriyor falan filan diye. Hmm. Öyle tweet'ler attılar ya. Bir de o kadar la ki. Hep. Ulan iki gün sonra kimle maçım var? Bir fikstüre bak. Ondan Hı. sonra yaz bari. Değil mi? Ne çevirecek Fenerbahçe? Bir sağa çeviriyor, bir sola çeviriyor. Ne çevirecek Fenerbahçe? ...yüzünüz kızarsın. Yani çok şey enteresan. Basket şey, maçında... Basket demişken, ...Eda Kaptan vardı gene. Eda Kaptan da oradaydı. Söyle erkek e, voleybol takımı da oradaydı. Aslında programlarından takip ediyoruz. Radyoda da. E, Bayan basketçilerimiz de oradaydı. Selçuk'ta... ...Baya farklı falan şey çiziyor yani. Kaptanlık karakteri çiziyor. Nasıl evet. duygulandı baştan sonrası demecini de evet. gördün mü? Evet. Hey. evet e, çok temiz insanlar... Çok düzgün sporcu insanlar yani sporcu Hı -hı. karakterleri var. Hı -hı. Allah yollarını açık etsin. Galibiyetler için teşekkür ederiz. Derbiye, galibiyetlerinden keyif aldık. Galibileri bitirip şu şeye geçin. Kadın basketbolun hatay. Ligerin kadın takımlardan bir tanesi kadın basketbolunda hatay. Şeye geçmeden önce e, hataya geçelim de. Orada unutmadan bak. Buradan e, insan evlatlarına sesleniyorum. Ufacıklı beyinleri varsa insan evlatlarına sesleniyorum. Bu kulüp, bu camiye söz konusu yöneticiler ve başkanımız mahkemece büyük bir kumpasın olduğu, büyük bir sahtekarlığın olduğu, büyük bir hainliğin, karaktersizliğin olduğu şike davasından beraat etmişlerdir. Sevgili Volkan, beraat etmişlerdir. Yagıtay, onu, al onu alamaz, onu o zaman konuşuyoruz. Fakat bunun kumpas olduğunu 7 kat yabancı da biliyor, öğrendi. Duydu. Bazı gerizekalılar Hatay maçında şike şike diye bağırmaya başladılar. Bunu yapan insanlar insan değildir. Bu Dünyanın yapabileceğiniz en büyük terbiyesizlik, en büyük çaresizlik, en büyük aciyettir. Bunu söylerken sen bile utanıyorsun yani. O söyleyen var ya orada, o sloganı atan şike şike diyen var ya, yemin ediyorum kendisi de utanıyordur bunu söylerken. Haksızlık ediyorum diye. Bir takım karaktersiz ahlaksızların uyguladığı, sergilediği, ortaya koyduğu senaryoya alet olmayın. Oluyorsanız da olun sahada cevabını alırsınız. Hep aldılar. Ama şimdi bak. Terbiyesizliğin yüzümü yok yani. Ee, benim burada zaten Hatay maçını bunun için konuşmak istiyorum. Zaten yani. bizim et... var. Volkan başka bir şey söyleyeceğim ya. Heh. Yeter ki hani Selçuk'un dediği gibi bunu hatırlatmayalım. Hı hı. Ya Fenerbahçe ya da düşmanı. Bir de siz çıkmayın yani biz sizi severiz Hatay'ı Matay'ı falan destekleriz düşman olmayın ya bu memlekete kim faydalı kimin faydasız okuyun öğrenin ona göre hareket edin Vallahi şöyle hani düşman olmak e, olmamak yani biz Fenerbahçe olarak buradayız ben mesela kendi biyomda kullanıyorum onu şeyin eski kaptanımızın şeyi sözü çok da e, severim ben Emre Berizo'ndan Fenerbahçe için insanlarla dost olduk. Fenerbahçe için insanlara düşman olmak da güzel. Biz de düşman olmayı tercih ediyorlarsa her kimse bu kendileri bilir. Bu kadar. Ama kaybederler yani. Kendi bilir. Tercih sebebidir, kendileri bilir. Ha biz bu arada hani bize düşman olmayın, dost olun derken bize de ne olur rekabet edin yani. Ağzınızı bozmayın ya. Biz rekabet istiyoruz. O kadar. Bizim zaten ama bak şimdi çok ben ettim. Tekra... çok da güzel takımları var yani ya işte anlatıyoruz renk getirdiler falan filan ama yani hiçbir şey olamazlar ha bir takım başarılar elde ederler ama ha, gene başa elde edemeyecekleri tek yer Fenerbahçe'ye karşı olacak. Şimdi bu programda benim üstüne basa basa durduğum konulardan bir tanesi var özellikle Hı. son 15 yıl Türk Spor'u tüm kurumlarıyla tüm kulüpleriyle Fenerbahçe'ye karşı mücadele ediyor. Baksana i̇şte onu söylüyoruz ya. Şimdi ben burada demiştim ki, eşit rekabet, adil rekabet ortamında Fenerbahçe geçebilmek için mücadele ediyor. Ama adil rekabet. Şimdi bak, eğer ama Türk, spor, ama. Bak Türk sporu, Türk sporu gömlek değiştirir bu kafa yapısına gelirse, yani bambaşka bir yerde oluruz. Yani ulusal düzeyde çok farklı bir ülke haline geliriz. Yani çok ciddi genç nüfusumuz var. Bu genç nüfusun bunu başarıya ulaştıramaması, başarıya götürememesi, istikrarlı bir yapıya çevirememesinin sebebi bu. Fenerbahçe'ye rakip olup ona çelme takmak. Hayır. Yani senin hedefin adil rekabet ortamında mücadele ettiğin spor dalı neyse Fenerbahçe'den daha iyisini yapıp onu geçmeyi başarabilmek olmalı. Herhangi bir kulüp içinde bu. Fenerbahçe içinde, Fenerbahçe'nin daha iyi yapan varsa, onu geçmek için kendine hedef koymalı. Elbette. Ama hani şimdi adil... bütün, sen şimdi burada konuşurken biz vizyonları anlatırken mesela anlatılıyor. 3 Temmuz projemiz var bizim, değil mi? Evet. Alt yapı projesi var. Evet. 3 Temmuz akademisi. Akademi. Skor yani akademisi. İnanılmaz bir şey. Yani o kadar kapsamlı bir yapı bugüne kadar devlet ortaya koymadı ülkede. Havuzlar yapılacak, onlar yapılacak, bunlar. Ama ne diyorsun? Buraya yine havuzlar yapılıyor. Tabii canım, yapılıyor. Bu arada. Tabi tabi. Şimdi neden? Neden? Ya yeter kardeşim otur burada. Yet, bu, bu, bununla yap denmez mi? Demesini bilmiyorlar mı? Yani kimse sana gelip de ya havuz yok diyebilir mi? Diyemez. Ama ona rağmen zaten var havuz. Volkan orada. <gülüyor> tam ona... da yapılıyor. Neden? Evet. Çünkü resmi kongre üyesinden, temsilci üyelerden de talep var. Yetmiyor yani. Talep var. Akıyor insanlar. Ve Fenerbahçe. Ve orada eğitim veriliyor yüzme ile ilgili. Şimdi Fenerbahçe'nin sıkıntısı şu. Rakibi yok. Rekabet edebilecek. Ya yani da, rakibin olmadığı için. Ne da bir, şey bir dakika. <gülüyor> Erdal can göz yazmış. Gördün mü? Bilmiyorum. Ne yazmış abi? E, e, Orman'ın Jimoma şikeci dediği. Evet. Doğru mudur? Doğru. Ama Gazeteler bununla ilgili bir açıklama gelmemiş. Erdal can göz diyor. Niye gelmiyor diyor. Hani bize biz söylesek diyor. Yani, Oo o Ortalık birbirine girer diyor. Yabancı değil ya onun. Bu TRT Spor'la Spor iyi bakın İlhan sevgen yazmış da. <gülüyor> İttipat ediyorsunuz bazı insanlara diyor. Bunlar diyor asla diyor e, ağırlanmazlar diyor. Ya neyse şu şeyi kapat e, Havuz'u da ona da geleceğim. O konuda da biraz Açtı, doluyuz da. Hayır açtığımız konu Havuz konusu değil aslında konuştuğumuz. Hı. Yani burada yani Türk Sporu için e, bu konu çok önemli ve burada net görülmesi anlaşılması gereken e, şey bu. Çok ciddi bir fark var. Açık hava bir fark var. Yani Futbolla ilgili kısmını konuşuyoruz. 15 yıllık süreçten bahsediyorum. 2006'da ilk baltayı vurdular. 2010'da vurdular. 2011'de vurdular. Eee sıkma. Bak şimdi bir ağzımı Bak, açarım burada. Nasıl olduğunu, etten hepsini anlatmamız lazım. Onun için buradayız biz. Yani burada konuştuğumuz konu, anlatmaya çalıştığımız konu şu. Yani Fenerbahçe'nin mesela aslında değinmek lazım. Erkek basketbol takımındaki hakemleri konuşmak lazım. Basketbol maçındaki. O Erşan denen arkadaşın bize karşı olan özel ilgisini konuşmak lazım. Taraftarımıza küfür eden hakemi var Türkiye Basketbol Federasyonu. Taraftarımıza küfür ediyor. Seyircimizi atmaya taktı, evet. biliyorsun değil mi? Yoksa ondan atmaya kalkıyor. Küfür ediyor bilmem ne falan. Ama o da çaresiz kaldı. Şimdi mahkemelik o oldular da... falan zaten de ama konu da o değil. Şimdi amaç ne burada amaç? Ne hedefleniyor burada? Şimdi bak hani rakipler provoke ediyor ayrı. Rakip taraftarlar işte Atay'da provoke ediyorlar ayrı. Hep sahanın dışına çıkarmak hikayeyi, hep Fenerbahçe'nin sahanın dışına çıkarmak, hep sahanın dışına Neden? Çünkü sahanın içerisinde çok güçlü Fenerbahçe. Çok güçlü. Çünkü çok iyi bir organizasyonu var. Çünkü planlı, programlı. Çünkü çalışıyor, çalışıyor. Bak gece gündüz, 7 gün, 24 saat çalışıyor Fenerbahçe. Ve tüm branşları çalışıyor. Ve bütün sporcuları çalışıyor. Büyük emek var. Başkanı çalışıyor, yöneticisi çalışıyor. İşte... E, muhabiri çalışıyor, editörü çalışıyor, işte radyodaki çalışıyor, havuz başındaki çalışıyor, sosyal tesisteki çalışıyor, voleybolcusu çalışıyor, basketbol, hepsi çalışıyor, atleti çalışıyor, kürekçisi çalışıyorlar. Abi Fener emek, emek, mi? emek, Fener, emek, yani Fener, çalışıyor, emek çalışıyor. Topuk çalışıyor, geliştirmek için, daha iyisini yapmak için çalışıyor ve bu inanılmaz bir düzenle, bir organizasyonla ve müthiş bir adanmışlıkla hem yönetenler, hem formaya Hizmet edenler hem de taraftarlar camiye bir bütünlük bir adammışlıkla gerçekleşiyor. Bunu ancak sen bunu ancak aynı organizasyonu gerçekleştirerek geçebilirsin. Ya, provokatör hakemleri sen Fenerbahçe maçına göndererek taraftarına, hocasına, sahada oyuncusuna falan onları provoke etmeye çalışarak ya bir hakemin taraftarla diyaloğa girip bunu yapması ne demek ya? Kendisine küfür yok bir şey yok. Varsa zaten senin elinde imkan var. Yaptır anonsunu. Oradan iki tane adamı seçip onları almaya kalkmak falan ne oluyoruz ya? O tribünden adam adam seçiyorlar o yani. O saniyeyi çok iyi hatırladım. Biraz daha konuşursan o şans ne bir şansına münasır beyefendi ben buradan gerekeni söyleyeceğim mi ceza alırız. Bir reklama gideceksin hadi. Reklamdan sonra hafta sonu e, başkanımızın iki tane seyahati vardı. Cuma ve cumartesi. Onunla ilgili başlayalım. Çok önemli mesajları var. Tamam. Üniversite falan vesaire çok önemli. Tamam. Oradan devam ederiz. Okey. Aradan sonra bir Orhan Zeki Ak ve Volkan Çalışkan'la kontra devam edecek. Ben Mehmet Topal, Radyo Fenerbahçe bizim radyomuz. Radyo Fenerbahçe'de buluşalım. Ben Luis Nani, Radyo Fenerbahçe dinleyin. Ben Hasan Ali Kaldırım, ben de Radyo Fenerbahçe dinliyorum, Radyo Fenerbahçe'de buluşalım. Ben Hakancan ve Radyo Fenerbahçe bizim frekansımız, siz de dinleyin. Ben Fabiano Ribeiro, Radyo Fenerbahçe dinleyin. Ben Joseph de Souza, Radyo Fenerbahçe. Radyo Fenerbahçe. Zeki Ak ve Volkan Çalışkan'la kontra devam ediyor. Evet efendim. Programın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Şu teaser verdin. Araya gitmeden önce. Onu bir konuşalım. Hadi bakalım. Ziyaretler var dedin ya. İki tane ziyaret onları anlatacağım dedin. Başkanın hafta Şimdi sonu yaptı. Ee, bir Ankara bir milyon üye toplantısı oldu resepsiyon oldu. Daha sonra da e, Antalya'da bir resepsiyon oldu. Bir gün arayla başkanımız ikisine de katıldı ve bir, bir takım söylemlerde bulundu. Hala bu ülkede işte bir e, Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşmasından sonra kulüpler birliği toplandı. Terörle ilgili bir takım söylemlerde bulundular. Şimdi en son Antalya toplantısında Ankara ve Antalya toplantısında çok önemli sözleri var başkanın. Diyor ki Türkiye hem siyasi, siyasiler hem sivil toplum Fenerbahçe'nin e, ülkesi için, vatanı için, memleketi için nasıl bir duruş sergilediğini gördüler. Gördüler diyor. Bu memleket eğer söz konusu vatansa, memleketse diyor Fenerbahçe orada olur. Hani hatırlarsın 3 Temmuz sürecinde gururla söylediğimiz e, Sayın Başkan'ın bir cümlesi var. Neşikesi, memleket elden giriyor. Hala. Silivri'de canlı dinledik ya söylerken. Hala, değil mi? Evet. Hala e, aynı söylemde Söz konusu Batansız diyor. Gerisi de parvattır Benavcı, e, ülkesi için her yerde tabi e, büyük bir taraftar taraftarını güvenir. Taraftarından söz ediyor. Ülkesi için her yerde vardır diyor. Arkasından üniversiteyle ilgili konuşuyor ve diyor ki işte diyor ilk e, üniversite diyor Silivri'de kuracağız. Bu arada ondan bahsedeyim biraz ister misin? Yani o, evet. gördün resmi. Bundan daha önce konuşacağımız ne var? Bahset tabii. Sen bahset. Fenerbahçe ben sana, Üniversitesi. Ben sana gösterdim onu. Ama ben resmi, resmi gördüm. gördüm. Sen binayı biliyorsun, hepsini biliyorsun, Şimdi her şeyi biz, biliyorsun. Şimdi e, biz tabii oraya gittik. E, Selim Paşa'da bu üniversite. Bina çok eski bir bina. Taş bina. Ne kadar eski? Şaşırma ama söyleyeceğim. Peki. Kuruluş tarihini söyleyeyim sana. Söyle. Yani inşaat tarihini. Binanın. Evet. Sence nedir? Sizin şifreyi aldın sen Ben aldım şifreyi ben 1907 kaldım. 1907 yılında inşa edilmiş Evet. evet. Fenerbahçe Üniversitesi mi kuruyoruz Böyle evet. Evet. bir şey olabilir mi Olur tabi Niye olmasın Fenerbahçe evet. olunca ve, söz konusu her ve, şey olur Ve başkanın ne diyor bu ülkeye diyor Bu Atatürk'cü gençleri Eğiteceğiz yetiştireceğiz Daha ne istiyoruz biz ya İnan bu cümleden sonra Onu yenmişiz bunu bilmem ne olmuş O kadar fark atmışız Anladım mı işte vallahi üç kadar yemişiz altı tane atmışız atmamışız falan hiç önemi yok biliyor musun bu cümleden sonra. Vallahi çok şey bunlar. Yani e, önemli konular. Bu bu kolej gibi... arazisini satın aldığımızda yani inanılmaz şeydi. O da yani duygulandıran çok güzel bir şeydi o da. Hiç çalışmadığımız uzun bir şey vardı, dönem vardı o şeye denk gelen. O zaman şey demiştim ben para kazanayım. İlk işim gideceğim bir tane forma alacağım. Bu kolej arazisi için. Şimdi üniversite onayı şey yapıyor geliyor. Bir tane de üniversite için alacağım. Şimdi 2011 yılı çok özel bir yıl. Şey için. Fenerbahçe'ler için. Yani yeniden dirilişin başlangıcı gibi. Yok etmeye çalıştılar ama yeniden diriliş oldu. Yüzyıllık yani camia artık o kor ateş falan harlandı. Öyle söyleyeyim. 5 kupa aldık. 5'i bir yerde yaptık. 2011 sezonunda. 5'i bir yerde derken 5-1'de 6 yapar. Onu da hemen söyleyelim. 5'te <gülüyor> 5. Beş. Yani müthiş özel bir şeydi. Allah bana bir evlat nasip etti. 2011 yılında. 5. ayın 5'inde. Bunlar şey yani her Fenerbahçe'nin kendisinde bağlayacağı hı hı hı. şeyler vardır. Hı hı hı. Ben mesela 100. yılda şampiyon olduğumuz gün evlendim. Allah, Allah. Yani, O gündür benim şeyim düğünüm. İzmir'de Trabzon'u yenip tur attığımız gün. Ben şey yaptım evlendim 100. yılda. Yani böyle bir şey var. Büyük hayallerimden bir tanesi. Allah nasip ederse evladımı Fenerbahçe okullarının mensubu yapabilmek. Oo, tabii tabii. Hani bütün şeyim, e, hayalim, yani etisenin kemiği benim. Of, o lafı söylemeyeyim. Yani. Fena bir laftır hiç, seni oğlum. Ya onu benim annem öğretmendir. Bizim annelerimizin öğretmenlik yaptığı, bizim öğrencilik yaptığımız yıllarda bambaşka bir şeydi bu. O emaneti temsil ederdi. Şimdiki gibi değil yani. O zaman bizden iyi bakacaklarına inanılırdı. Şimdiki vakıflara benzemiyor yani. O zaman öyle değildi. O zaman annen çalışırdı. Öğretmenin okuldan çıktığı zaman seni evine götürürdü. Karnını doyururdu senin. Yemek yedirirdi sana. Öğretmenin evinde uyurdun. Annen baban gelir seni öğretmeninden alırdı. Öyleydi o zaman. ...başka şeyler yaşardık yani... o ülkeyi çok değiştirdiler, çok dönüştürdüler bu ülkeyi de... ...bu ülkenin özü bu değil... ...yani şimdi böyle bir makyaj var... ...böyle bir konjüktür var, böyle bir moda var ama... ...buna kazınır çok çabuk çünkü özümüz bu değil bizim yani... ...özümüz bu değil yani. Bu Sanıyorum bu programda bir kere daha bahsettim herhalde... ...öyle hatırlıyorum... ...bir daha söyleyeyim... ...şöyle bir e, aymazlık var... ...programla ilgisi yok ama bunu söylemem lazım... ...çok inandığım ve söylemem gerektiğine inandığım bir konu çünkü... Evet. Mesela derler ki volkan işte sen yaramazlık yapıyor çocuk tamam mı sen de çocuktun biz de çocuktuk ufaktık işte eğer işte şu susmazsan ne bileyim işte yaramazlık yaparsan şeyi çağırırım nedir o İğneci teyzeyi ha canım, değil mi ha. bak şimdi işte oturuyorsun medya konuşuyorsun bak karşıda polis amca onu çağırırım doğru mu doğru öğretmenin geliyor öğretmen söylerim kulağını çeker Öğretmenini gördüğün zaman sokakta hemen hazır ola geçeceksin bana. Bak bak bak. Peki iğneci teyze kim abi? Niye korkutuyorsun çocuğu iğneci teyzeden? Hocam e, o şey yani. Bir dakika. Bir Gereksiz, dakika şey mi yok. yok? Yanlış. Sağlık, sağlık. Yani sen hastalanacaksın. olacaksın. İğneci teyzeden korkuyorsun abi. Oysa seni iyileştirecek, sağlık verecek. İğne yapacak, Ne yapacak. Peki. Başına bir iş geldi, kime koşacaksın abi? Polise? O da öcü. Doğru mu? E, eğitecek seni. Seni kim eğitecek? Öğretmen. Onun karşısına, ya bak ben Almanya'da da eğitim aldım, sevgili Volkan. Öğretmenimiz, Alman, böyle bir hanımefendiydi. Bizi, 15 günde bir, ayda bir kere evine davet ederdi. Kekler yapar, şunu yapar, bunu yapar, eğlence yapar falan böyle bir kendi evlatları gibi, hani biz onu mesela bir öğretmen olarak görmezdik. Yani bir abla gibi, ne bileyim işte bir, bizim bir, bir büyüğümüz, arkadaş gibi. Şey, ama burada bir korku salınıyor, bu korkulardan vazgeçiren insanları. İşte onun için, Neyse bu konuya fazla girmeyeyim. Bilmem kaç sene eziyet çeken çocuk gelip sana söyleyemiyor. İşte bu zinyetten. Anladın mı? Yani. Dinici teyze özcü. Evet. Polis özcü, öğretmen özcü. Yok. Ama bak müsaade edin. Bunu dinici teyze anlatın. Ne kaç yıl öncesinden söylüyoruz oldu? Ama bugünün mahkemesinde, bugünün, bugünün 2016'nın mahkemesinde çocuğa hakim şey söyleyebiliyor. Üzerinden 5 ay geçmiş gelip anlatabilirdin diye biliyor. Neyse bu konuyu kapatalım Allah aşkına rica ediyorum senden Tamam kapattık peki e, Bizim iki e, tane konumuz var konuşmamız gereken Üniversitenin <gülüyor> binasının adı kesinlikle 3 Temmuz Üniversitesi olması lazım diyor e, O da e, bizle beraber bu programın bir konuşmacısı oldu Bir gün konuk Kanka. alırız hı -hı. E, Ya da biz ona konuk gideriz artık nasıl olacaksa e, Bu arada sen e, tanır mısın tanımaz mısın Almanya'da bir, bizim bir dostumuz var e, Kodadı e, şeydir. E, Çiçek Abbas'tır. Hmm. Biliyor musun? Tanıyor musun? Ha. E, neyse onunla ilgili de detay vermeyeyim. E, şu İvan Bebek mevzesini bir konuşun diyor. Konuşuruz. Ama öncelikle senden beni... Sen şimdi tabi cezer yayıyorsun. Hiç okuyamazsın şeyi. Nedir? E, sevgili. İvan Bebek konuşacağız ya hazırlık yapıyorum. Turgut Çelik bir yazı yazmış abi. Milliyet. Milliyet'te <gülüyor> ben Ben <gülüyor> 6 kere, kere okudum onu. Tavsiye edelim. Turgut Çelik Milliyet'ten. Hı hı. Eğer, e, Aziz Yıldırım'ı öteki Cezer, başkanlardan he, Cezer yemeği Cezer yeme, <gülüyor> okurum ben sıkıntı yok ya. He, tatlı tatlı yerim tatlı tatlı okurum. Aziz Yıldırım'ı öteki başkanlardan farklı yapan ne? Onu mu yazmış? Ee, Anabaşlık bu. Ee, biz parça parça çok konuştuk ama çok güzel derlemiş bir yazı içerisinde. Gerçekten evet, evet. çok iyi kaleme alınmış. Ee, yazıda da verilmek istenen mesaj çok net anlatılmış. Aziz Yıldırım'ın ne yapmaya çalıştığı. Bir daha ismini zikredebilir miyiz yazarımızın? Turgut bize? Çelik Hı. E, Milliyet'te Hı. E, internetten aratıp bu yazıyı okuyabilirler. Çok güzel bir yazı ve okunmasını tavsiye ederiz. Bir de son yine e, Ateş Bakan yazdı Volkan'la ilgili gene. Onu da tavsiye ederiz. Şimdi Volkan konusu gündemimizde var ama Volkan'a geçmeden e, önce şu şeyi e, erteleme maçının tarihi belli oldu. Bu maçı ile ilgili biz geçen hafta programı kapattıktan sonra önce dursunuz Bek. sonra da Fikret Orman'ın konuşmaları geldi. Önce erteleme maçı, maç tarihi, bunları konuşmamız lazım. Şimdi bu QTM'deki kifayetsizler fikri olmadan, e, bilgisi olmadan, şey olan, fikri olan e, ağzı olup konuşan arkadaşlar, bunun da Fenerbahçe'nin menfaati olduğunu yazdılar bu maç tarihinde. yani böyle bir şeyleri var. Ee, mesela biz 10 insanlar tarzanlar Nisan... tarzanlar çölde, Volkan boş versa. Yani sen şu turbut bir bir, bir, bir çok sevineceğim. Eee çok önemli bir yazı. Okuyalım. Paylaşalım bizle. Lütfen. Ama önce bir soru diyerek başlamış. Ötekiler neyin peşinde? Vergi cezalarının bağışlanması, borçların silinmesi, içeride ve dışarıda zorda kalınca, tökezleyince devlet babanın el uzatması, devletin binde 3 faizle 10 yılda yayılan kredi vermesi, 10 yıla yayılan kredi vermesi, Konuştuk bu konuyu biliyorsunuz. Devletin stat yapması, bu devletin stat yapmasına bir parantez açalım. Bugün Antalya Başkanı, bu makasçı olan var ya, hı hı. yanaktan makas alanı. <gülüyor> 80 bin lira Para ödemesi gerekiyormuş stadı da Onu ödeyemiyorlarmış E istesin Bu durumdan kurtulmaları gerekiyormuş Bak devlet stad yapıyor Devlet stad yapıyor 80 bin lira kira ödeyemiyor 80 bin lira 80 bin Şaka yapıyorsun ya, ya Basit toplaması yaptı ya bunun için 80 bin lira için Ya Eskiden 5 bin veriyorlarmış da Şimdi 80 bin veriyorlarmış Ya o basın toplandıysa maliyeti e bayağı Fatih, para ya. Ya şey yapıp, Ekranlar kameraya karşılarına geçip Bu da bir ara şey gibiydi biliyorsun Fikret Orman gibi stat yapılacağı dönem Her gördüğü kameraya konuşuyordu hatırlar mısın Fatih Terim de iddialara giriyordu ya 25 bin kombine satacakmış da Ortalama 25 bin olacak bir sezon sonunda falan filan 80 bin lira ödeyemiyor ya. Ya Şaka yapıyorsun ya, ya ha, abi Ne şakası ya 80 bin lira ödüyorsun ya evet abi, 80 bin. Ben demiyorum kendisi dedi ıslatı bırakmak zorunda kalabilirlermiş ya ne oluyor insanın bazen cebinde 1 milyon abi işte bak yani. bak şimdi bak, bak kendin yapmayınca kendin yapmayınca hazırlop değil mi? Ha böyle devletin malını yiyince böyle oluyor işte alın teri olmayınca emek olmayınca senin benim vergimle yapılana konunca böyle oluyor ya 80 bin lira vergisini ödemiyorsun ya çatı parasını alıp yiyorsun anladın mı? böyle oluyor Çatı parasını bırak çatı parasını. E, söylesene şu e, kömür faciası Soma. Hı. Onun parasını ya. vermedin abi yapma ya. Volkan sen ne bahsediyorsun? Maç tarihlerinin ve yerlerinin seyirci durumunun kendilerine göre ayarlanması. Yazıya devam ediyorsun değil mi şu tabii, an? Tabii tabii. Asıl rakip sayılanın zora sokulması, ganimete konulması. Yani her daim devlet korumacılığı, kibar bir deyişle devletin sımbır, sırtında kambur olmak... Burada ben net bir soru sormuştum. Hatırlarsan. Yazısının arasına giriyorum. bu e, Turgut Bey'in yazının arasına girince bir takım şeyler daha da anlam kazanıyor. Tabii tabii tabii. Sen bahsetmiştin. Mehmet Demirkol e, şey söylemişti. E, bu Galatasaray'ın cezası ile ilgili. Türkiye Galatasaray'ın daha fazla ceza almasını kaldıramaz. Demişti. Ben de 2010-2012 arası vergi borcunu kendileri konuşuyorlar zaten. Hı hı. Yaklaşık 200 milyon TL cezalarıyla beraber. Hı hı. Orada vergi kaçakçılığı cezaları var. Onu bir daha vurgulayayım. Vergi kaçakçılığı cezası. Vergi borcu değil yani. Haricinde o dönemden bugüne dönemde yaklaşık o kadar daha vergi borçları var. Bir 400-500 milyon paradan bahsediyoruz. O zaman net şunu sormuştum. Devletin sırtında kambur olmak var ya. Türkiye daha ne kadar kaldıracak Galatasaray'ı? Ne kadar taşıyacak ya sırtında? Türkiye neden Galatasaray'ı sırtında taşıyor? Çok iyi hatırlıyorum. Bu neden taşıyor Galatasaray'ı sırtında Türkiye? Neden? Divanlarına çıkıp, divan toplantılara çıkıp, kendi yöneticilerinin söylediği gibi bir takım Galatasaraylılar zengin olsun diye mi? Türkiye sırtında taşıyor Galatasaray. İstemiyoruz bu kamburu biz artık. İstemiyoruz biz bu kanbur artık. Ya bir araya girebilir miyim yani? Tabii ki girebilirsin. Dün, dündü sanıyorum. E, söz konusu kulübün başkanı. Öyle Hayır. diyeyim yani. Söz Hangi konusu, söz konusu olan? Söz konusu kulübün başkanı bir yayına katıldı TRT'de. Röportaj verdi. Orada en sonunda yani sanıyorum altı kere falan söyledi. Tekrarladı. Dedi ki biz dedi aslanlar dedi. İşte dedi eee. Aslanlar kendi hikayelerini Yazacaklar dedi Avcılar yazmayacak falan Avcılara yem olmayacak falan dedi Ya şimdi bunu söylerken Bana bir gülme geldi Bir gülme geldi Hani biliyorsun işte Bizim meslekte Gazetecilik yaptığımız dönemde yani Güzel bir başlığım vardı Benim aslan terbiyecisi diye Yani şimdi bir şey Bir espri yapacaksın Biraz düşün otur tamam mı Nereye gider ne yapar. Demek ki sen hep avdın yani. Avdın. Ve bunu ne zaman söylüyorsun? Likte kaçıncısın? Baskette ne olmuşun? Kadın bayan baskette. Erkek basketten ne olmuşsun? Anladım Ol. sen yönetici olduğun dönemde sahaya çıkamamışsın. Kendisine sen göre. Sen avsın kardeşim avsın sen Kendisine av. göre çok başarılı. Av ne demek biliyor musun? Hani böyle vizyonları da bu. Televizyon kumandasında av vardır ya o değil ha. Anladın mı o değil yani. <gülüyor> <gülüyor> yani o değil. Hırsızsın sen ya. Hırsızsın ya. Sen bana dünyanın en büyük hainliğini, karaktersizliğini yaptın. Hadi yani bana üçtemu söylecini yaşattın. El birliğiyle, kol birliğiyle. Anladın mı işte? Ha, bu da bir meziyettir ha. Yani hainlik ve düşmanlık o da bir önemli bir meziyettir. Bazı sınıflara göre. Zaten De Gaulle söylemiş. Onların şefterin şey, defterinde yazıyor. Şöyle söyleyeyim ben sana. Anladın mı? Bak şöyle söyleyeyim. Bu bahsettiğin özellik var ya, bu karakter. Ha? Kollarında bilezik. Şu anda 10 lira mı? 9 1 liraymış maliyeti. Onu da soyadı. E, Şimdi sen böyle bir karaktersin. Tamam mı? Benim e bilmem işte Olafader bilmem ne de adamlarınla şundan bunlardan cezalar mezalar bu kadarsın ya. Bu ka beni bitiremezsin kardeşim sen. Sen bu gavmayı bitiremezsin. Bitirsen ama sen bitersin. Sen bitersin. Daha da beter olacaksın. Asla da asla bizim başkanımızın da dediği gibi dostumuz falan olamayacaksınız. Eğer dostumuz olsaydınız bu hainleri yapmasaydınız yemin ediyorum adım gibi eminim bu camiye sizi de kurtarırdı. Noşeter maçında olduğu gibi. Bak şimdi. Fazla da konuşmak istemem e, Turgut Bey'e haksızlık ediyoruz evet. çok güzel bir yazı ya, bölmeyelim. Turgut mi? Bey çok güzel yazı bunları açıyor işte Turgut Bey o yüzden yazı çok Ama güzel. Ama yazı bölünüyor. O, o yüzden tane. yazı çok güzel. İki tane rakibimiz var adı rakip olan. Adı rakip olan güzel. Evet. Tam onu söyleyecektim sen söyle. Bir tane maçımız artılınıyor. Diğer başkan konuşurken şöyle cümle kuruyor. Ya evet terör mürür falan diyorlar ama tabii inanmak istiyoruz. Başka şeyler olduğuna inanmak istemiyoruz tabii diyor. Azıldırım erteletti falan diye şey yaptılar ya. Hı hı. Aynen böyle açıklama yaptı Fikret Tabi Tabii inanmak istiyoruz dedi. Şimdi bu rakip düşün yani rekabette avantaj sağlamak adına düştüğü durumu düşün yani. Seviyenin ne kadar yere indiğini. Öbürü. Ertenen maçın tarihiyle ilgili. televizyonda ne dedi? Aynı 28'inde oynasın dedi. Çünkü dedi Fenerbahçe dedi, o zaman dedi zor bir deplasmana gidecek dedi. Oradan dönüş yapacak dedi. Maçın ertenen tarihte de öyleydi dedi. Öyle olursa şartlar aynı olursa daha iyi olur dedi. Ya, bu kadar... Bak vizyonların ikisinin de vizyonunun geldiği nokta bu. Yani kariyerlerinin zirve yaptığı nokta Fenerbahçe'ye rakip olabilmek. Yani o kadar küçüktüler ki camiyalarını. O kadar küçüktüler ki vizyonlarını. Artık Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın vizyonu Fenerbahçe'ye rakip olabilmek. Şimdi bunu söylüyor değil mi? Diyor ki işte şu 28 olursa bilmem ne yorgun gelecek. De, Hı -hı. De, bak çaresizliğe bak. Gene gazetecilik yaptığım dönemden bir şey atlatabilir miyim? sen. Togut Bey ma e, ayıp oluyor ama yazısını kesiyoruz. Şimdi abi arena açıldı yendik mi? Hı -hı. Yendik mi? Evet. Almanya'da bu turma yapıldı yendik mi? Evet. Cemiş Gecek'te yapıldı yendik mi? Anladın mı? Her tarafta yendik mi? Artık öyle bir şey geldi ki dedim ki bir tek uzay kaldı diye başlık attım. Yani, yani işte ne bileyim ayağı falan çıkartırsa da seyahat var ya şimdi insanla taşıyacaklar. Orada da yeniriz. Bir tek uzay kaldı. O da yetmedi Volkan. Yine bir maç. Yine bir maç. Yine Galatasaray. Yine yenmişiz. Ne yaptım biliyor musun? Başlık atmadım. Ciddi söylüyorum. Sen gördün mü o sayfayı? Evet. Benim sayfada... Ee, başlık atmadım boş bıraktım başlık ya Dedim ki artık bize dedim atacak başlık kalmadı. Anladın mı? <gülüyor> sen ne yazarsan yaz. Anladın mı? git duvarına az. <gülüyor> Vallahi bak başlık yok yani. Ne, ne yazacağım abi artık yani? Herkesin de bir kapasitesi var yani. Yani daha gel diye ki işte sen yorgun geleceksin dedim ben. Senin kaderin belli kardeşim. Senin ben, kaderin belli. Ben bir öneride bulundum. Yazılı olarak gönderdim sosyal medya üzerinden. Kurumsal hesaplarına mention yaptım. Ama toplantıya götürmemiş onu başkan. Dedim ki Trabzon maçını gündüze alalım saat 13. E. 15'te maç biter. 17'de uçağa binsek saat 20'de Toki'deyiz. Ama trafik var ya yetişemeyiz. Abi 17'de uçağa binsek saat 20'de Toki'deyiz. 21 yapalım. Yani teklifte bulundum <gülüyor> ama bu şey yapamamış. Teklifi götürememiş herhalde. Hı. Bugün gazeteler yıkılıyor biliyorsun. Ne söylese tersi oluyor falan diye. Ne söylese tersi oluyor diyorlar. Allah ım. Hayır. Ters, tersten. Şey var demek ki. Yani böyle haber yapıyorlar. Demek ki bunun söylediğini yapabileceğine inanan var. Hale. Yani bitmiş bir camiye var karşımızda. Şimdi sen gene medyaya girdin. Sana bir şey söyleyeyim. Sen televizyonda da yayını da yaptın bir uzun yıllar. He. Tamam mı? Sakın sakın ve sakın. Şu anda bir NTV Spor diye bir yere seyrediyorum. ...sakın ekran karşısında burnunu karıştırma tamam mı? Ya bak ne kadar, ne kadar ayıp ya. O kadar rahat ki arkadaş. Ortadaki arkadaş senin adamın ha. O kadar rahat ki adam burnunu karıştırdı Yo, ya. O benim adamım değil ya. Fenerbahçe'yeler de. seviyor onu. Tarafsız şey ya. Adam O kadar rahat ki açmış yani. Küçükıncal. Heh. Little, little. In the middle. <gülüyor> little, in the middle. Ee... Neyse işte Oynarımızı da kabul etmediler sonuç itibariyle Ama işte şeyi söylediler yani söyledikleri, söyledikleri hep tersi Ben de diyorum ki ya, bir ya şeyi sorsalar 13 Nisan'daki derbinin sonucu ne olacak Onu bir sorsalar dursunuz be <gülüyor> O bilir Yani şöyle bilir yani Onun söylediği olmayacak o kesin onu biliyoruz yani Hı, Yeneceğiz diyecek olmayacak <gülüyor> Bu kadar <Değil> <gülüyor> Bir sorsalar da Onu da bir şey yapsak Devamında devletten beklenen söz dinlenme, uysallık bedeli olarak yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin, yanlışların, olumsuzlukların göz ardı edilmesi. Şimdi bak bu çok önemli bir konu. Çok önemli bir konu. İşte her satırı bunun kitabı aslında. Ya. Öyle bir yazı yazmış Turgut Bey. Hı hı. Şimdi ben bir iddiada bulundum. Bak bak bak bir dakika dur Heh. şimdi bak. Sevgili Hakan Özdilek, Giray Tezcan. ki ya şu yazıyı oku da. <gülüyor> Ondan sonra ne konuşuyorsanız konuşun. Yazıyı merak ediyor. O kadar <gülüyor> övmüşüz yazıyı. Yazı gel, yazı okunmuyor. Hani araştır, Böyle. araştır ya araştıracağız. Yani yani Araş, çalışkan ya. Çalışkan yani çocuk yani. Araştırmacı olacak biraz Fenerbahçe taraftarı. Bir tıkla hemen ulaşabilirler yazıya. Bak, Bak bu, bu çok önemli bu cümle. Dört ee, 4 yılda bitti. 5 taşıdı. Yani bitmek üzere öyle söyleyelim. Saray Geçen geçen yıl sezon başında da açıyorlardı Hatırlasın Geçen sezonda işte Eylül oldu işte Kasım oldu Şubat oldu Sezon bitmeden açıyorlardı falan Geçen yıl bir sürü devam etti O stadın açılmamasının sebebi gezi Ve çarşı davası Çünkü açılışa Parti yapacaklar ya saraya Onlar için açılış yapıyorlar Çağıramıyorlardı sarayı Yine çağıramıyorlar Bak Gezi ile ilgili çarşı davası bitti stat bitti. Bu arada e, çok güzel bir yerde indin. E, biz geçtiğimiz programda bir statın por... inşaatını bitirmedi ya. Evet onunla ilgili geleceğim. Ee, bir önceki programımızda çarşının bir şeyini okuduk tweetini değil mi? Evet. İşte İvan Bebek sen de dedin ki evet, evet. çarşının, çarşının, bebeği, bu kadar olur çarşının bebeği, bebeği bu kadar olur dedin. Şöyle bir gerçek var onu da dün öğrendim. Çarşı 3 tane çarşı varmış şu anda. Öyle mi? Bir Gerçek hani bizim de sevdiğimiz bizden e, yürüyüş yapan bir takım e, sivil toplum olaylarına katılan, yürüyüşlere katılan çarşı şu anda o, onlar değil, şu anda onlar egemen değiller. İki tane daha varmış hmm. bunların haricinde hatta işte bizim e, şeyde demiş ya biz, biz değiliz o, biz artık bunu reddediyoruz biz artık bundan kurtulacağız ya tekrar çarşıya ele alacağız. Veya yeni bir oluşum yapacağız. Hani hatırlar mısın bir maçta bir, bir olaylar olmuştu. Sakallı abiler falan 1453 ne bir şey vardı. Hı hı hı. Grup vardı herhalde onlar ele geçirmişler. Öyle bir şey var öyle bir şey duydum. Onun için bizi e, o tweet'i biz atmayız gibi e, söylenlerde bulunmuşlar. Bunu da buradan söylemiş olalım. Valla bizi Peki, bulunmasınlar e, o söylemlerle ilgili o zaman. Ben e, uzun zamandır şeye gidemiyorum. Ne? Olkan. Pazar. Pazar yok mu pazarlarda? Hı hı. Hani üstte tente asallar ya. Evet. Değil mi? Beyaz. Hı hı. Güneş geçmesin yağmur yanmasın. Beyaz nedir o? Pazarcı tentesi değil midir o? Gidemiyorum pazarlara falan ama işte şeye gideceğim. Söyle o. Saraya. Saraya orada var tente, Oraya gideceğiz. Hı hı. Üstümüzde onları göreceğiz. Orada. Sonra yeni bir sayfa açılsın. Sayfını yazayım mı okuyorsun? Tabii tabii. Ben bir şey anlamadım kurban. Baş <gülüyor> sayfını bir gelelim. oku bitir ya. Ayıp oluyor ya. Abi, ya yazayım biz şimdi? burada sohbet programı yapıyoruz. Ha. Sohbet programı böyle yapılır. Biz bu yazı üzerinden yani ha. kalemine sağlık, turpül çeliği. gün konuşuruz yani bu, bu, bu yazıyı <gülüyor> bunlar çok konuşabiliriz. Yani, çok Aslında yani. bunu sadece bizim değil. Hı -hı. İşte o burnunu karıştıran arkadaşlar dedin ya. Onların ya. onların Lan, burun, konuşması lazım. Burnunu karıştırdı. Ya. Mesela o hokey sopasıyla şey yapan program yapan toraman var ya. Sopasıyla. Hokey sopasıyla. sopasıyla program yapan spor yorumculuğunun magandası. Onun konuşması lazım. Oradaki şey zavallı Turgay'ın konuşması lazım. Tabi okuyup anlayabilirse. Bunlar konuşacaklar. Yani TRT'de mesela Düzen'in Çocuğunun programında Oğuz Hoca'yı okumadır lazım bunu. Ki çok iyi tanımasına rağmen. Şeyde oku okuyacak Benim mesela, tek takıntım ona, var ya. Şimdi Kemal Belgin... <gülüyor> Nasıl ya? Cezayı da yemiş. Allah. Allah onu okutacaklar bunu. Allah. Duyduğu kadarını, anladığı kadarını dinleyecekler. Bu yazıyı onlara okuması lazım. Hangi yazıyı? Turgut bu yazdığı yazı. Milliyetteki. Milliyetteki yazı. Bu yazıyı bulacaksınız, okuyacaksınız. Bu yazı bunun için. Ben 6 Programlar, programlar yapılsın. Bunlar okunsun, konuşsun diye. Ve o yazıyı evet. saklayacağım ben saklayıp Evet, paylaşacaksınız da Fenerbahçelilere söylüyorum. Böyle yazıları paylaşın. Fenerbahçe Başkanı'na, Fenerbahçe Kulübü'ne hakaretler etmiş, onlara kurulan kumpasın DNA'yı olmuş adamların bugün iki kelime güzel yazdı diye yazılarını paylaşmayın. Bak şimdi geçen hafta önce televizyon programında sonra da şeyde <gülüyor> gazetede Serdal Çelikler bir yazı yazdı bu Vilarla İğili. İspanyol Federasyonu Başkanı. Uefa müfettişi Palacios, Miller'in oğlu, onun hukuk bürosu. Bak hemen sen söyler söylemez çok özür dilerim. Yapınak hiç böyle bir huyum yoktur ama. Yazı geldi, ben Cimriyesi de retweetledim FB hemen bak hemen. Yazı geldi, ben de retweetledim Tabi canım hemen Öyle, bak. Servis var. Hemen hemen hemen. Ee, bununla ilgili olarak yazı kalemi aldı. Çok şey oldu bu gündem oldu. Cemar Gündem'in Fenerbahçeli güzel kardeşimiz. Gerçekten güzel Fenerbahçeli yani. 3 yıl önce çıkardı bunu ortaya. Yazdı hepsini tek tek. Şimdi aradaki fark ne biliyor musun? E bunlar yazmasın mı? E yazmışlar işte ne güzel diyorlar ya. Şunu unutuyorlar. Serdar Ölçelikler bunu 3 yıl önce de biliyordu. Bunların kim olduğunu. Veya 3 yıl önce de bunu araştırabilir ve bu sonuçlara ulaşabilirdi. Vilar kimdir? Palacios kimdir? Bu Galatasaray federasyona sokulmuş. Sonradan kumpastaki görevleri karşılığı Galatasaray kulübünde maaşla çalıştırılmış profesyoneller. Şu anda UEFA'dalar. Kimdir? Onlarla ilişkileri nelerdir? Bunları çok rahat kaleme alabilirdi o zaman. Ama o zaman başka bir şey yazmayı tercih etti. O zaman Fenerbahçe 3A'dan kurtulmalı diye yazı yazdı. Bunları yazmadı. Neden? Neden? Çünkü onun dizginlerini tutanlar o zaman bunları yazma dediler. O da yazmadı. Fatih. O da yazmadı. Söyledi söylemem. Şimdi niye yazmadığını o zaman niye yazmadı bunları? Şimdi bunları sorgulamazsa Fenerbahçeli bunları unutursa yarın aynı tuzaklara tekrar düşer. Yarın aynı tuzaklara tekrar düşer. Fenerbahçeli bunları biliyordu zaten bas bas bağırıyordu. Fenerbahçeliler buldu bunları bak. Verdim bir tanesinin ismi. Cem Argun. Kim bilir? Nerededir? Hani tribünde herhangi bir tribünde oturan, caddede gezen bir tane Fenerbahçeli. Tek tek bütün ilişkilerini çıkardı yazdı hepsini. Bütün Fenerbahçeliler bunu biliyordu bağırıyordu. Sen ben bizler bağırıyorduk bunu. Neredeydiler o zaman bunlar? Niye yazmadılar bunları? Ana ekranlara çıkartıldı. UEFA müfettişi ana haber bültenlerine çıktı canlı yayına ya. UEFA müfettişi diye adam geldi. Korun. Federasyon As Başkanı. Ama hatırlamıyor mu konuştuk? Federasyon As Başkanı. Mercedeslerle karşılamaya gitti. Kapısını açtı Havaalanlarından. Ondan sonra Boğazlar Akı balık yaptılar. Sonra ne yaptılar onu bilmiyoruz tabi de. O kadar kısmını biliyoruz. Yani şoförlüğünden tut. Çeşni başlığına kadar yapmadıkları şey kalmadı. Ondan sonra mahkemeye gelip ne söylediklerini hatırlamıyoruz dediler. Öyle de bir hafıza kıtlığına sahip o lütfüden arkadaş. Bütün bunları söylediler. Ondan sonra da bir darbe daha yedi. Sonra yok oldu adam birden ortadan. Basketkop edersiyonu başkanından soyundu ya. Hayır hayır konudan bahsediyorum ben. Ha, korunu mu? Ha, yok oldu birden arkadaş <gülüyor> gönderdiler palasyos geldi yerine. Yani bu kadar araştırmacı gazeteci bak biliyorsun bütün tapelerden haberi var. Geçen hafta ben sordum ya Zeki Müdür'e foto maçın başındaki 3 Temmuz ile ilgili sorular yazdım versin onların cevabını diye. Hala Zeki Müdür'den tık yok. Çalıştığı kurum ana haber bültenine çıkardı o denen arkadaşı. O Zeki Müdür delikanlıysa o konu nasıl yok olmuş o palasyos kimmiş onları konuşsun bakalım hadi. Volkan. Bak hala TAPE anlatıyor TAPE. Hala TAPE Volkan anlatıyor. Suya, suya yazı yazma. E kimden ne, yazı istiyorsun? kimden ne istiyorsun? Kimden ne istiyorsun? Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir tanesi kalkıyor. Hıncal denen Türkspor medyasının provokatörünü iki tane laf söyledi diye Fenerbahçeli olup alkışlıyor. Ama 2011'in Aralık ayında derbiden önce Fenerbahçe küme düşülecek diye manşet atmış bu adam unutmuşlar onu. Bir tanesi bunları yazıyor. Şimdi Korun Palasus yazdı diye yapma bunu Fenerbahçe. Bak en büyük düşmanımız bu olur bizim. En büyük hatamız daha doğrusu bu olur. Hı hı. Ya düşmanı dost zannediyoruz. Düşmanı dost zannediyoruz. ediyoruz. Çok güzel yap. Yapmayalım. Ya zaten düşmanlığın en büyük şeyi bu. Seninle Fenerbahçe biraz önce anlattık basketbol maçında da provokatör hakem geliyor. Seninle sade mücadele edemezler. Bunların hiçbiri senin karşısına çıkıp delikanlı gibi er meydanında mücadele edemez Fenerbahçeli. Bunlar hep böyle sana dostmuş gibi görünüp arkandan hançer vuracaklar. Bütün işleri bu. Bütün işleri bu. Şimdi bunu yazmakta ekmek var o yüzden yazıyor. Şimdi bunu yazmakta ekmek var o yüzden yazıyor. O zaman çalıştığı kurum sabahtan akşama kadar bu cemaat denen kurumu yalıyordu. Ya beni konuşturma ya. Allah aşkına ya. Senin söylediğin o kurum Hangi resmi bastı? İşte biliyoruz hangisini bastığını Orada çalışıyordu Neredeydi o zaman yoklar Bu arkadaş kendisi yazdı Mehmet Berk ve Zekeriya Öz Türk spor tarihinin unutulmazları arasına girecek diye Onları yazdı bu adam Şimdi bana Palas yazıyor Vilar yazıyor Ondan sonra bize diyorlar ki ondan sonra bize eleştiri eleştirirken diyorlar ki bunları konuşur. Şu anda orada kim yazıyor? Hayır bak bunları konuşup o değerli bilen, hale getiriyorsunuz O operasyonu diyor. bilen vatandaş şu anda orada yazı yazıyor mu yazmıyor mu? Yazıyor. Yazmıyor mu? Hangisini söyledin ya? Hangisi o kadar görevli var ki. hangisini söyledin? Kaçırdım söyle hangisi? Ee, sen anladım. Beni, beni, beni coşturma anladın işte. <gülüyor> yani Fatih ile ilgili de yazılmıştı ya. İşte Nil takama şunlar alıyor, bunlar alınıyor. Söz veriliyor, bilmem ne yapılıyor diyen bir hı Vatandaş hı hı Parti yazı yazıyordu. Ha, o işte. Anladım. Neyse. Anladım Şu İvan Bebe'ye gelelim. Sen gel, zaten gel. Demiş, bu yazıyı okumayacaksın. Anlaşıldı. <gülüyor> tamam mı? Anlaşıldı. Perşembe okuyordu. E, yani. Söyleyelim. Sen de e, Redbit demişsin, Ben de paylaştım ya. yazıyı. Twitter'da. Ben bu yazı ilk okuduğumda da Bir dahaki yayında da okuyabiliriz ya. Olcan sıkıntı ya yok. Çünkü çok okuz. önemli bir yer. Her defa okuruz. B B Zaten bizim şeyimiz bu. Program ana fikri bu. Şimdi ben sana bir şey veriyorum Hı. Tamam mı? Şöyle. Sen İman Bebek diyorsun. Fikret Başkan'ı hiç konuşamadık ya. Vallahi konuşamadık. Ya konuşacağım. Neyse Onu perşembe yaptık. Perşembe yaptık. Tiyatrosunda yapmış çadır üstünde. Fenerbahçe'yi katleden İman Bebek şike olarak dinlendi. Hoppala. Kimmiş peki bu adam? İvan Bebek mahkemede. İvan Bebek kim? İvan Bebek'in babası. İvan Bebek kim? Veselko Bebek de şirketen sabıkalı biri olarak biliniyor. Veselko Bebek'in o dönemde 25 milyonu rüşvet aldığı ortaya çıkarken futbolla ilişkisi 4 yıl süreyle kesilmişti. Fenerbahçe ile oynanan maçta yaptığı hatarlara tarafı tarafsız herkesin tepkisini toplayan hakim İvan Bebek'in mahkemede ifade vermesi yeniden manşetlere taşındı. Hırvat basını kendisine yeniden maşete taşıdı. Gazeteler Bebek'i mafyanın adamı olarak suçladı. Hoppala. Hırvat basının önünde gelen gazeteler İvan Bebek'e yine ateş püskürken onu mafyanın adamı olarak suçladı. Ülkenin etkili takımlarından Osi yaptığı lobiyle yükseltildiğini savunarak Var mı senin böyle tanıdığın hakem? Var var. Var. Var. Çakır gözlü. Var var. çakar çakmaz. Çakan çakmak diye bir şey var. Öyle bir yani. şey var. Var var. Babadan oğla. Ne lan bu? Ya? Allah aşkına. Ya, ya kusura bakma. Lanban dedim ama. Bu ne ya? Bu nasıl bir şey ya? Abi ilk günden beri konuşuyoruz. Mafya mafya. Ben sana söyleyeyim mi? Mafya. <gülüyor> bu ülkenin kültür bakanından rica ediyorum kardeşim. Ben buna demokrasi falan deniyorum. Tamam mı? Bir daha müthişem yüz yıl gibi falan gibi dizler yaptırmayın kardeşim. Örnek alıyor insanlar, babadan oğula geçiyor. Yani ne gerek var ya? Bakıyorsun burada da babası bilmem mafya, abi bu adamın karışmadığı iş yok Volkan. Ciddi bir haberdir ha o. Karışmadığı bir iş yok. Bak şimdi şey geliyor buraya, koline geliyor. Bu işte ilgili biliyorsun değil mi? Biliyorsun gelsin. Geliyor o şeymiş vefada Hakem Memlek Komitesi Başkanı bizim. Şey, Erzik'in e, yerine gelen adam. Kim muhatap Erzik olacak mi? abi? Erzik değil mi soyadı? Kim muhatap olacak abi? Ezik miydi Erzik? Erzik. Erzik. Erzik kim muhatap olacak abi? Abi kim muhatap olursa olsun. Şimdi kim konuşacak bundan? Demir Demirayar mi konuşacak? Ali Dürüs mu konuşacak? Kim konuşacak bundan? Biz ulaşırız sen merak etme. Gidip ikimiz konuşuruz. Ya bak, Bizim e, dilimizin kemiki yoktur. Başkan çok güzel bir şey anlatmıştı. ilgili bu, bu. Türkiye'de bir şey, dur şunu atta mı abi? Şimdi dur dur, dur atta mı? Konu abi. Abi. E, onu konuşuyoruz zaten. O da mafya mafya. mafya yaptırmaz ne yaptırmaz abi? Ha? Ne yaptırmaz abi? Ne yaptırmaz? Hı? Yaptırmaz. Adam maçın maç günü 19-14'te maçın 4-5 skorunu veriyor ya. Şimdi temin sana dedim mi Çiçek Abbas. Evet. O Çiçek Abbas'ı ben sana programından sonra e, söyleyeceğim. Can ne var onda? Ben de Beşiktaş maç skorunu burada bir hafta den verdim. Hangi maçı? Buradaki maçı. Ama golücüleri bilemedim. <gülüyor> Ben de bir hafta önceden verdim ama maçın hakemi değildim tabii. Hiç havalara falan girme, hiç. <gülüyor> <gülüyor> Golcülere yanlış söyledim. Skor tamamdır. <gülüyor> ama Borak'a maçında çuvalladım. Çünkü orada kimin bebeği vardı? Ya ben onu tahmin edemedim Çarşıların orada. Vardı. Orada onu tahmin edemedim yani. Ha, o Charles'ın yani. 3 bir skor vermişti. 1-1 gelince dedim tamam. Ama ben tahmin edemedim o kaderini yani. Onu göremedim. Göremedim onu göremedim. Böyle bir şey Şimdi sistem, merak böyle bir üzer... Sen bu konuda da hakikaten uzmansın yani Özellikle Avrupa futbolu Dünya futbolu ile ilgili bilgim var var. E hakikaten merak ediliyor Ne çıkabilir bu işten bir şey çıkar mı Bu maçla ilgili bir şey çıkmaz Çıkar mı ilgili... Yani Bununla ilgili bir belge yakalansa Bir telefon konuşması yakalansa falan... ee, İşlem başlatır şey. İşte onu bir anlatır mısın o... ya? Merak ediliyor çünkü ha, Bununla ilgili soruşturma başlatır bu yafağın Hakemin içinde oldu. Tamam. Hakem ceza alır. Hani bize dönük hiçbir şey olmaz ama. Acaba? Tabii olmaz. İşte bitti, gitti. Yerim, telefon dinlemeleri olsa. Hayır organizasyon devam ediyor abi. Yürüdü gitti o bitti. O bitti. Yani ne yapacaklar? Bırak Kupası'nı... Ne Göl... devam ediyor? Organizasyon devam ha. ediyor. Hayır. Biz daha 2011'in süper kupasını oynayacağız ya bu memlekette. Hatırlar mısın onu da konuşmuştum Kim ben mi? burada. Şimdi önce? Onu da konuşmuştum ben burada. Hı hı. 2011'in süper kupasına oynayacak daha bizde Şenol Güneş. Şimdi bir vatandaş var baba. Lütfen. O maça çıkarsa bak Hı. o maça çıkarsa 5 yaşın teknik traktörü o maça çıkarsa mu? Üstüne istediği ceketi giyebilir ama altına etek giysin öyle çıksın. Öyle çıksın ya. Yani. Bunu söylemişken aklıma temin bir espri gelmişti. Sen dedin ya işte bir Lütfi diye bir şey şöyle. Lütfü Yarım akıl lütfü. Federasyon başkanlığına ha. soyunmuştu biliyorsun değil mi? Hatırlamıyor. Hiçbir şey hatırlamayan adam basketbol, Türkiye Basketbol federasyonu, federasyonu başkanlığına soyunmuştu biliyorsun değil mi? Evet Hala soyundu çıplak. öyle çıplak. Hala çıplak. <gülüyor> adam hiçbir şey hatırlamıyor. Türkiye Futbol Federasyonu as başkan olarak UEFA müfettişiyle yaptığı görüşmeyi hatırlamıyor adam. Ama Türkiye basketbolunun yönetmeye aday oldu. Ben böyle bir şey görmedim ya. ya aday oldu. Ne kadar insan yani mesela bu nasıl bir vasıfiyetleri ya, nasıl bir vasıftir? Her tarafta oynuyor, ya, her Ya program bitiyor. Hadi konuşamadık. perşembeye saklayacağız ama. Şimdi sadece şey notu var bende. Onu paylaşayım. Perşembe detaylı konuşuruz. Her yerde konuşuyor Beşiktaş başkanı. Çağırıyorlar. Röportaj, röportaj, röportaj, röportaj. Saray gidme, onu biraz da pişirelim o kalsın. Saray kalsın. Tırnak içinde iki tane soru soramadı gazeteciler. Tırnak içinde gazeteciler. Bir tanesi ya gözlerinden beşiktaşlılığını anladı adamın dostu tutuklandı ya ya nedir durumu ne değildir ne yapıyorsun kardeşim ziyarete ya gidiyormusun gitmiyor kardeşim. musun kimse Bilmiyorum. sormuyor sakla. bak konu başlığı veriyorum. yok bir diğer konu da ya bu beşteşin kağıdının durumu ne olacak borsadaki ya üç kağıt mı yani nasıl bir kağıt bu ben bunu çözemedim yani dedin ikisi üç kağıt o yok tam tam gitti. Ya üçün top basan Fenerbahçe yapmıyor biliyorsun değil mi? Bir hayır Beşiktaş kağıdı çok enteresan bu ara. Çok enteresan ya. Yani. Vallahi o işte SPK diye bir şey var. Çok işte ben de onu merak ediyorum var mı? Var mı? İşte onu merak ediyorum var, var mı? Var mı? Çünkü öyle bir kağıt argeti yok yani. Bak, Dünyanın SPK, hiçbir yerinde yok. Bak SPK diye bir yer varsa. He. Bak şimdi de bu bununla bitirelim. Bitirelim. Ee, biz dinleyenler de öğrensin. Mesela diyelim ki o senin adamın kimdi? Benim değil artık o. Ben mesleğe getirdim ama benim değil. Temi söylediğin zeki. He. her gün anladın mı? Bir transfer yapıyorlar Fenerbahçe'ye. Aslında bu Hı. suç biliyor musun? Hı. Suç. Yani SPK? Bunların tepesine binmesi lazım. Ya ne var mı abi? Tabii Borsayı bağlı mısın? He. Ha? görüyorum ki Böyle bir şey olmazsın. Böyle bu, bu yüzden bak kötü bir örnek olabilir. Aklıma geldiği için herkesin de bildiği için söylüyorum. E, Asil Nadir diye bir beyefendi vardı değil mi? Türkiye'de gazete evet. satın aldı. İşte bir takım e, kuruluşlar yaptı. Televizyonlar melevizyonlar. Ya şimdi marka vermedim e, Dünyanın önemli iş adamları. İngiltere'de de bir Polybeck diye bir firması vardı. Adam dedi ki mesela ben Volkan'ın arabasını alacağım. Alabilirim dedi. Almadı. Evet. Ve hapse girdi. Çünkü alacağım Spekülasyon alabilir spekülasyona giriyor. Evet. Burada abi her gün tane transfer yapıyorlar. Ben bak şimdi sen bu bunu soruyorsun yani Aziz Yıldırım maça aslında, gitmediği maça maça gönderiyorlar. Cumhuriyet suç suçasında aslında diyorsun. <gülüyor> şimdi transfer haberi yapmadığını düşünsene. Spor gazeteciliği ne biliyor musun? Aynen kullandığı cümleyi söyleyeyim sana. Türk futbolu çok tehlikeli bir yere gidiyor. Gençler artık basketbolu daha çok daha çok seviyorlar. Çok tehlikeli bir durum haberiniz olsun dedi adam. Ne diyorsun ya? Spor gazetecisi bu gazete yönetiyor ya bu adam. Ya böyle cümle kurdu ya. Nasıl diyorsun ya? Türkençili basketbola daha çok ilgi görmeye başladı. Böyle bir tehlike var. Herkesi buradan uyarıyorum dedi. Ya orada bayağı bir <gülüyor> e, ortalık ortalığı kokus almış o hareketinden sonra. Ya sen... <gülüyor> Ama kardeşim <gülüyor> kim bitirdi futbolu onu söyle oğlum. Senin ne kadar pormağın var ne kadar rolüm var bu işte. Hala... İnandığın o satatkarlıklara savunduğun hala yüzsüzce anladın mı ee, insanlığını ve kişiliğini yerlere atarak var mı yok mu artık kaldım bilmiyorum. Şöyle, Sen sizi bitirdiniz futbolu siz. Şöyle noktalayayım mı? Herkes savunduğu dava kadardır abiciğim. Of oh be. Gelin. Gol attı. Evet. Topa vurdu arkasını dönde gidiyor. Kesim goldü. Şimdi 4 Nisan'la ilgili tarihi vermeyeceğim bugün. Ee, bir haftaki soru programda zaten seneyi devriyesi olmuş olacak. Onu konuşacağız. Pazartesi günü bir yıl oluyor çünkü. Ee, artık yani gün şey değil yıl konuşmaya başlayacağız. O yüzden şey vermiyorum. Tarih vermiyorum. Perşembe günü de vermeyeceğim. Salı günü konuşuruz birazcık. 4 Nisan'da beraberce. Bir dahaki programda var mı eklemek istediğim bir şey? Kapatayım mı? Yok yok tamam. tamam. tamam. Bir sonraki programımızda görüşünce dek Kendinize iyi bakın. Yalnız bırakmadığınız için, destekleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Farebençinize sarılmayı unutmayın. Hoşçakalın. Orhan Zeki Ak ve Volkan Çalışkanlar kontra sona erdi.